Modern savaklar. Haziran 2015 Pazartesi sabahında Modern buluştuk ya. Macera dolu bir haftaya, macera dolu bir aya başlıyoruz. Ayın ilk gününün Pazartesi'ye gelmesi 35 bin yılda bir gerçekleşecek bir olay. O yüzden bugünün kıymetini bilin. Yaptığınız şeylerin tarihe yazılacağını göz önünde bulundurarak bir daha düşünerek yapın. Hoş geldiniz fail ve hoş geldiniz. Doktor yani de mevsimin ilk gününe denk geliyor, onu mevsimin söylemedim. mi? Mevsimin de ilk günü, yani 35 bin yıl dediğimiz şey 350 bin yıl, dünya tarihinde ilk kez gerçekleşen bir olay. Bir mevsim Pazartesi günü başlıyor. Aa ne güzel bir mevsim. kitap ismiymiş. Bir mevsim pazartesi günü başlıyor sinemalarda. Sadece sizin kitaptan filmi. hemen filme uyarlandı. Sadece mevsim de değil. Sadece mevsim de değil. Ben onu söyle söyleyip hemen çıkacağım radyodan. <gülüyor> hoş ee, geldiniz hoş. genç arkadaşım. <gülüyor> hoş bulduk. Hemen onu söyleyeyim. Ee, bir ay, bir mevsim, bir, bir hafta hafta ve, ve bir, bir gün. yıl mı? Yok. Pek çok kişinin içinde önemli bir gün bugün. <gülüyor> evet. Yani yarın kaçta geleyim tekrar? <gülüyor> Oktay sen yarın saat sekiz, sekiz buçuk gibi gel. Tamam abi. Biraz erken gel. Oktay Demirci ile genç bakışı dinledin sevgili dinleyiciler. Söz alıp güzel şeyler söyleyen bir genç arkadaşımızı yerine uğurluyoruz. Oktay Demirci ile tereddütlü bakış bir program yapmak <gülüyor> istiyor <gülüyor> istiyorum ben. Ay. Ama güzel, sonu güzeldi. Sonunda de o tereddütlü bakışta. Geçen hafta ben bir soru sormuştum. Kime? Ee... Sana mı, bana mı? Sana mı sormuştum? Sana mı sormuştum Ege? Bana sordun. Bana sordun. Bana. Bana, bana da, da sordu da ne sordun? Benim sana cevap veremeyeceğim soru yok. Sana mı sormuştum Ege? Bu gömleğin yoktu üzerinde. Sana mı sormuştum? Hayır. <gülüyor> e, sevgili dinciler size mi sormuştum? Yine pazartesi günü sormuştum. Ve o soruya ben e, hafta boyunca... Tatmin cevaplar edici almaya, bir cevap bulamadım Hayır. Cevaplar almaya devam ettim. Ve devam e, edeceğim. Devam e, <gülüyor> edeceğim benziyorum. O yüzden ben e, hem yenilemek hem de yenilemek istiyorum. Ee, müsaade ederseniz bu sorumu sorup zaten gideceğim. gideceksin. Gideceksin, <gülüyor> Bir kaçta geleceğimi söyleyin bana. <gülüyor> ee, hafta sonuna bir puan verecek olursanız. Kaç puan? Cuma'dan itibaren. Cuma dahil. Cuma akşam kaçtan dahil? 18 mi? Cuma yok. Program bitişi. Program, Program bitişinden itibaren. Cuma bak biz bu akşam yapmıyoruz ki programı ya. Doğru. Sen Saban. soruya mı itiraz ediyorsun şu an? Soruya itiraz ediyorum. O çünkü Cuma gün zaten çalışmalıyım. Tamam. Çalışma kaçta olayım. başlasın Fahir? O zaman... 18. Bu yani hani ben eğer evet. inat etseydim 18 için mi şey yapacaktık? Bayağı 20 dakika falan konuşacaktık. <gülüyor> Fahir Bey'in takıntıları adlı bir programda tekrar beraber olacağız. 18 ya. Tamam, cuma günü 18'ten bugün zabaha kadar. Bugün zabaha kadar dediniz 10 üzerinden. Bey. Şu anda zaten benim hafta sonum en az artı 2 puan arttı. <gülüyor> Ama bugün bu dahil değil. Bugün dahil değil. Bugün dahil değil. Ee, üzerinden bir puan verecek olsanız kaç verirsiniz? Sevgili dinleyiciler aynı zamanda... Sorum her zaman olduğu gibi size de ee, hafta boyunca et modern sabahlar <gülüyor> ve <gülüyor> oktay dermücükten e, alıyoruz alabiliriz e, biliyorsunuz seçim saklıyoruz onluk sistem başladı. mi beşlik sistem mi onluk sistem abi onluk hep onluk kullandık abi bugüne kadar vallahi Ama cumartesi yani pazar bir düşünün. defa simit almaya evden çıktım o yüzden çok güzel geçti hakikaten o Tepede kara bulutlar varken evden çıkmamanın güzelliğiyle 8 puan veriyorum. Bir kere simit almaya gittim sizinki Sizinkiler simitleri bitiriyorlar ve sen tekrar gitmek zorunda kaldığın için bir daha gitmedik. İlk simidi almaya gittim. İlk simidi kim alacak? Zaten şimdi? geçen hafta gelen simitler bittiği için yeni simit almak için. Pazar sabahı evden Sizin çıktım. Dinliciler. Siz bilmezsiniz bu Ege simit aldığı zaman böyle şey kapatır. Simitçi kapatır. Tezgah kapatan diye geçer. En az bu. 10 tane alır. 10 tane alır. 15 tane alır. Kaç kişinin yediğinden bağımsız olarak simit evet. alışverişi 10'luk düzende, düzende doğru. Kaç kişinin yiyeceğinden tamamen bağımsız. Mesela 1 kişi yiyecek on tane 10 alır. tane alır. Mesela 3 kişi yiyecek, üç kişi yiyecek. O, 10 tane. 20 alır. tane alır. Yok 20 hmm. tane alır. 20 tane Olabilirsin abi. Adamlar az <gülüyor> yiyecek demek ki. E, evet, 8 kaç puan veriyorsun? aldınız? Ben? 8, puan, 8 puan veriyor. Ben de bir puanlama yapacak olursam güzel güzel <gülüyor> Şöyle bir film şeridi gibi herhalde gözün önünden geçtiren anlıyorsunuz bir şey fahirin hafta sonu 8.42 Korkunç rakamlar bunlar sevgili dinleyiciler. Üstelik ilk defa bu düzenli de veriliyor. Küsüratlı, küsüratlı rakam. Küsüratlı düzen dediğimiz Artistik puanlar mı? Cariileri düştü. falan net veriyorum 8.42. 8.42 net mi? 8.42 net. E, güzelmiş ya. Güzelmiş. E, ben de şöyle bir düşünüyorum. Cuma akşamı aslında 10 üzerinden onla başladı başarıyla geçmiş bir nikah şahitliği. Aa, Oktay'ın nikah şahitliği çok, Oktay çok doğru bir karar. Yani çok doğru bir karar. Seni değil de esas senin nikah şahidi olarak seçen genç çifti tebrik ediyoruz. Genç mi? Genç yani çift çifti olarak gençler genç, ya. Çift olarak yani e, çift olarak yeni evliler masada ortalamaya vurursan genç çift doğru. On ee, onun üzerinden 10 oradan veririm abi. Sonra pazar günü 2 versem. O <gülüyor> pazar akşamı Oradan e, düşüyor. Oradan düşer. şey oradan şey yapar falan. E, 27.7 falan alıyorsun. Yok mi? abi, yok. 9.07 falan gibi bir şey oluyor. Pazarı 2 vermedim ya. Haziran tamamı değil. Ya, Saat, dilimlerini ha, Saat dilimlerini bölüyorum onu evet, ben. anladım. Saat dilimlerine bölüyorum. Bu şeyden düştü. Kanal 7 de şey seyretmiş. Speed seyretmiş de öpüşme sahnesini kesmişler. Kanal 7'de düştüm. gece boyunca mesai harcadık. Hız hmm. Tuza adlı filmi izlettik. Speed diye geçer. E Gen Zontron seriseydin? Gen Zontron bilmiyorum ki tam ya yat, aa, yata, yatarayak besin, o filmi göre bir fire yatarayak Genz of ki şöyle bir neşven yerine gelsin pişmeyi kestiler öyle olunca aa, oradan aa. da bir darbeye de 8 düştü ya, mesela Genz of Thrones'da da fluğlama yapıyorlar ama Gene yani şey Yine anlaşılıyor Yine anlaşılıyor yani E biz sine beş çocuğuyuz yani ya, Kaçar mı yani Sine beş çocuğun da Öyle flulama ne ya Hiç <gülüyor> Yani sen flulasan ne i̇stersen ya İstersen tamamen kar ya. <gülüyor> Karlı yap istersen Ben yine seçerim ki Bu gözlere bak şahan göz diye Bakayım Resmen Şahangöz diye Çikir ederim, çikir ederim. <gülüyor> ne oldu Ege? Sen pek bir şey olmadın ya. Sen dün simit almadın mı? Bugün o, simitten sonra aldım da. işte kaç simit aldım? Ben onun hesabını yapıyorsun. 7 simit kalmış. Kimse yemedi çünkü. Ben yüklendim. Bu hafta hep bayat simitlerle geçecek mecbur. Ha ee, onu siz haftaya yiyiyor musunuz? Yiyoruz. Tabii yani Yeni ne güzel. Hemen dağıl. Yayarak saldırıyor. yeme teknolojisi. Yatarak yemek zararlı zararlıdır. Zararlıdır. Yayarak Yatarak, yemek mantıklı. Yayarak yemek Ayak. Ayakta yemekte doyma hissinin ortadan kalkması. Hepimiz biliyoruz. Göz... Doymazsınız sevgili Peki dinleyiciler. Peki suyu ne yapacağız? Çömelerek mi içeceğiz? Çömelerek. Ee... Ülküncü, üç 3 fasılada. 3 <gülüyor> fasılada. 3 fasılada. 2 fasılada <gülüyor> 3 parça Peki. halinde mi? Çünkü 2 fasılada olmuyor şimdi. 1. 2 fasılada 3 parça. 2 fasılada 2 parça. Hop 3 evet demek ki 2 fazla. Ben kaçta geleyim bir yarın sabah programı Peki sen yarın gelme ya sen kendini kurtar biz. Vallahi ben de bu, anda bu Ben kapıldım bu girdaba gidiyorum. Kapıldım. Kapıldım. Her yerde diyorum işte ben onu ba adam bu da geldi. Tarım ben da şiirini uçurum. okudum sen melodisiyle girdin. Ha tabii ki. Uzun yani. kollara geçmişsiniz bakıyorum. Ve... Üşüdük. Kendime de üşürüyorum bu lafı. Vallahi ben de dün gece çok üşüdüm ya. Çok üşüdüm Kaldırdınız mı yorganı? Kaldır... Bizim evdeki en büyük şu andaki şey o gerilim Ulan Yorganı, yorganı kaldır diyorlar kaldırılır. Kaldırma diyorlar e, iki, hafta e, i̇ki hafta önce kaldırdık biz yorganı e, Bunu çıkaracaktım geçen haftanın başında 20 derece, 10 dereceye düşmüş geceleri e, Bir iki gün dişimizi sıksak ya falan diye konuştuk evde Soğuktan mı? Apartman yönetimine Distikara kısınılmıyor Başvurumuzu verdik Yakamıyorsunuz siz değil mi? Aa, biz mesela öyle bir güzelliği var işte Merkezi sistemle kombinin farkı Ege Ben yakmadım valla sen işte. yakmayacağını biliyorum canım. Sen nakıs derecelere düşmeden Mayıs'ta da kombi yakarsam ben kendimi dağlara vurayım o zaman. Vallahi ben Mayıs'ın soğuğuna alırım. gibi dolaşayım. Tam Aynı merkezi gibi. sistemde yönetici olacak adam bu. Aa vallahi hakikaten Ben aa, sen şey dersin. Ben zaten özel kombili sistemden geliyorum. Özel sektörde yetişip ondan sonra bu şeye gelmişsin. Ben olağanüstü apartman toplantısı yapardım ben. Ya şey ee? yakmayacağız efendim. Sebepler belli. Kritik bir seçim süreci falan filan diye açıklardım. Mantıklı. Mantıklı. Mantıklı abi tabii. Sen yarın 8'de gel abi. O zaman sevgili dinleyiciler yarın 8'e kadar sizlere hoşça kalın diyoruz ve lıkı videoyla devam. Lıkı video. Narkotik 103.1 radyo otuda radyolarını yeni açanlara hemen müjdeleyelim. İlerleyen dakikalarda gündemi değerlendireceğiz gazetelerle. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tıbrıs'ın Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. 8.50 oldu saatimiz. 1 Haziran 2015 Pazartesi sabahında. Buyursunlar. Öncelikle bir veda. Vedalar asla tükenmez. Blues müziğinin efsane ismi BB King. Bir e, daha mı roketledi? Bir daha roketledi. E, i̇şte şimdi öldüm demiş. 14 Mayıs'ta Amerika Las Vegas'taki evinde ölmüştü. Önceki gün Mississippi'de yapılan cenaze töreninde Efsane gitarı ile beraber götürüldü e, Cenazeden e, çekilmiş fotoğraflar Ve bizim de BB King'i son kez Tabukta evet, görmek e, lazım Bir ya. süre onu uğurlamadılar Bir, bir şeyler vardı evet, Zehirlendi falan öyle acaba ya falan O yaşta yani. adamın niye kim öldürsün ya? Bir taraftan da onu düşünüyorum sen de dünyada sanki ilk kez geldin Uzaylı gibi şey yapıyorsun Vardır bir sürü psikopat var ortada Yaparlar. Binlerce psikopat var. Binlerce psikopat var yani. Yaparlar. Garip gelmez. Araştırmışlar adamlar. Sonuçta bir şey bulamamışlar. Ondan sonracıma o haberimizden sonra evet başbakanın eşi. Hangi başbakanın eşi? Ee, hangi başbakanın eşi olabilir? Tazeli... Ne yaptığını söyle oradan tahmin T ediyorum. Taze lider değil mi? Taze, taze lider mi? Taze Yeni lider. seçildi? Yeni seçildi. Bir daha mı seçildi yoksa... Aa artık ama sen kopyanın şeyini kaçırdın canım. O zaman evet. <gülüyor> Bu soru David Cameron. David Cameron doğru. İngiltere'de seçimleri kazanıp tek başına iktidar olma hakkını elde eden başbakan e Cameron'ın... Eşitli mıydı? Neydi hanımefendinin adı? Samantha. Ha Samantha. Samantha mı? Samantha mı? Samantha. İspanya'nın Ibiza adasında tatil yaparken bikinisinle görüntülendi. Ay bir kere daha ben onu hatırlıyorum öyle 2-3 sene önce. Vallahi İkinisinin başbakan eşi ama diye. 41 liralık dikini giydiği için 41 kere de maşallah diyoruz kendisine. E, 4 çocuğuyla tatile gitti. E, 4 çocuk doğurmuş ama 1 tane çay 4 çocukla var. tatile gitmiş 5 çocukla doğurmuş. E, İngiliz gazeteleri seçim kampanyasında <gülüyor> e, eşine yardım büyük eden. Haber. Büyük haber verdi adam hiç e, ilgilenmiyoruz. kaçak çocuk. <gülüyor> adam büyük haber Burada verdi. Burada kaçak yollardan çocuk sokmuşlar. E, Vatan da haine. Vatan haini Samantha <gülüyor> Gazeteler Samantha'nın çok tutumlu olduğunu belirtip üzerindeki bilkinin sadece ve sadece 16 pound yani Türk lirasına çevirecek olursak Çerez parası Gerçek çerez parası değil mi Oktay? 41 lira karışık 3 paket gerçek 4 paket Gerçek çerez parası olarak mı kullandın sen burada yoksa <gülüyor> Gerçek bir şeyleri mi parası Metafor mu yaptın ne yaptın Ege? Metafor yapmadım ya. Çerez kaçta alıyoruz diye. Ama çerez şimdi leblebi, leblebi de çerez olur. Hıdım, hıdımcın. Hıdımcın olur. Hıdımcın olur. Zıdum zıdum zıdum. Yani karışık Fındık Zengin karması diyeceğimiz şey. Zengin karmasından sırf fıstıklı. Şöyle söyleyeyim sana. Antepçi sihir mi? Siyah ucuz galiba. Antep Sirt zengin karmasından bir yarım kilo zengin karması diye düşün. Ama tabii yani birazcık uygun şartlarda olmaması. Dört çocuk var, mantıklı ya. Yani. Otur otur yemişler çocuklar yani Ne yapacak bir bikini daha alıp ne yapacak? Ay yani tek bikini tek Siyah bikini. bikini değil mi? Siyah bir Siyah bikini. ev küçük zaten. Ocak Gözlükler yani büyük yani. Gözlükler de büyük şey <gülüyor> Ev küçük ev Ev vallahi Onları... çalamıyorlar 10 numara mıydı 10 numara 10 numara 5 ev. evde oturuyorlar ama 4 çocuk ev. var 4 çocuk Nerede yatıyor Valla kaç oda kaç salonu Oktay Küçücük ya o ev Tamam onu anladım Küçücük küçücük Yani oda odaları Odası senin, bile yok Senin evin ev gibi düşünme Fahir Ya bu İngiliz başbakanlar Ben ayrı eve çıkacağım diyemiyor mu Durumum var şeyim var İlla buraya mı tıkışacağım? Nasıl <gülüyor> çocukları o evde oldu yani mu Sığmıyoruz abi. İlk İngiltere Başbakanı büyük ihtimalle şeydir. Tamam Başbakan Bekar bir adamdı. Ya İngiliz götü bir dairede yerleştir rahat de, İngiltere'de, rahat parlamentoda herkesin oturacağı koltuk yok ya. İngiltere Başbakanı öyle diyebilir mi? Parlamentoda herkesi geç gelen ayakta kalıyor ya da giremiyor. O zaman biz de başka yerde parlamentoda toplayalım. Küçük. Bir de küçük, hararetli değil. olsun diye küçük tutmuşlar. Küçük tut iyi olmuş o. O yüzden yani kalkıp da başbakanın e öyle E mesela onların böyle 80-90 yaşında milletvekilleri yok mu? Lordlar kamerasından, yaşlı bir lord geliyor. Zaten avam kamerasında oluyor her şey. Her şey avam, avam kamerasına mı? özellikle şey tutmuşlar, az tutmuşlar. Oralet Lordlar içiyorlar, nasıl? kamerasında oralit. <gülüyor> Taşlı konken okey. Taşlı konken ne ya? <gülüyor> öyle geçer. Çanaklı mı diyorsun? Taşlı konken. Taşlı'nın yaşmene... çanak mı? Çeşmede rüzgar kağıtları uçuruyor diye Okey taşlarını böyle masaya atıyorlar Onu kağıt çeker gibi Okey taşı çekiyorlar bir de, da taşlı dedi. bir de demokrasinin beşiği derler Çeşme için değil mi? Çeşme diyordu adam en son. Yarın kaçta gelelim? Sevgi dinleyiciler siz karar verin artık. <gülüyor> gelelim mi gelmeyelim galiba. mi? Valla hakikaten. Bugünkü tek eksimiz programımızın mükemmel olduğuna olan inancımızın kaynamamasıydı. Bir evet. de, de programımızın bir müdürü olsaydı üçümüzün dışında, Ona müdüre sorsaydık yarın kaçta geleceğimizi. <gülüyor> <gülüyor> müdür bey yarın kaçta gelelim? Her gün soracak mıydık onu yoksa mesela burası? Müdür sorayım. olsa müdür Bey mi diyeceksin yoksa müdürüm mü diyeceksin? Ben müdüre Sayın hanım, hanım derd. derdim. Ben, sen müdürüm deme, sen ben de, müdüre mi? hanım derdim. Müdüre hanım sen? Sayın Müdürüm Sayın Müdürüm En yalakası hangisi ise Müdürüm çok çıbık affedersin Benim diye Benim hayallerimdeki müdür bir kadın çünkü Aa hakikaten ya bize Senin? bir kadın müdür lazım Lazım evet Yemin ediyorum bize bir kadın müdür Sevgili dinleyiciler Kadın müdür aranıyor <gülüyor> kadın, kadın müdür aranıyor Kadın müdür programımıza kadın müdür aranmaktadır Şartlarımız Şartlarımız Dur şey gibi verelim ya Gözünde Kimde... ilanı gibi. Gazet... Askerlerini yapmış olması. Prezent zaten... tabul. mesela e, Esnek çalışma e, saatleri uygun. uygun. Şeker hastalığı olmayan. Şek... Öyle bir şey de var, <gülüyor> ha, mi, vardı o ilanda. Vardı. Evet öyle bir şeyler vardı o ilanda. <gülüyor> Ay neyse. Arjantin'de bir tonu aşkın meteor çalmakla suçlanan dört kişi gözaltına alındı. Yani şimdi bu adamları niye kızıyorsun ya? Bize e gelen kolyeler vardı ya, dinleyicimiz göndermişti. Evet. Kolye değil de meteor parçaları. Evet. E böyle hırsızlar işte onların sayesinde. Sen bize istedim. gelen hediyeleri hırsızlık malı mı diyorsun? Yani bilmiyorum. Sevgili dinleyiciler biz yarın kaçta gelelim siz bir daha söyleyin. Valla aleni <gülüyor> şey oldu artık yani. Ya, meteor nasıl devletin şeyi oluyor ya? Devletin şeyi ne? Devletten mi çalmışlar birilerinden mi çalmışlar? Başkasından mı çalmışlar? Yani hırsızlıktan dine göre bir yerlerden birilerinin bir şeylerinden düş, çalmış. düşünce hangi ülkeye düşüyorsa ülkenin devletin oluyor? Milli ne servet mi oluyor? Milli servet Evine olur. düşse senin değil mi o? Nereden? Yani, ama evinin e, tadilat masraflarını ödemek kaydıyla Üçte biri galiba. Üçün Öyle de, oluyor. Oluyor. De, de öyledir. Polis durdu ıı, kamyonun durdurdu. Dur, kol, dur, dur. Kamyonun koltuğunun altına gizlenmiş 200'den fazla meteor parçası. Polis o kadar dur. şey mi ya? Bilgili mi Arjantin'de bunlar meteor bunlar İnşaat şey. İnşaata daş taşıyoruz da diyebilirlerdi. Ya arkadaşlarla daş bulduk da çok güzel bizim bir tane heykel tıraş arkadaş var ona yonturacağız 4000 yıl önce düştüğü tahmin edilen göktaşı Bir de 4000 yıl ki hangi 4000 yıl önce Arjantin'de hangi devlet vardı 4000 yıldır kayıp mı ve de bu Azteklerin kayıp hazinesi boymuş 4000 yıldır kimse bir şey yapmamış bu adamlar değerlendirecek onu kolye falan olarak yollayacaklardı bize. Neyse artık Neyse yakalanmış 4 kişi Sevgili dinleyiciler. içimiz rahat bir şekilde BB King dinleyebiliriz o zaman Dün ebediyete sonra. uğurladığımız büyük gitar ve blues ustası BB King bir düetle karşımızda bu saatte. Bir zamanlar ben bunu çok çalıyordum ya gece programları yaptığım zamanlarda. Çok güzel zamanlarda En meşhur şarkılarından biri The Thrill Is Gone. Ve bu sefer BB King Tracy Chapman'la seslendiriyor şarkıyı pazartesi 10. sabahına azıcık hüzün katsın diye. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo tüm Modern Sabahlar Devam ediyor sevgili sanatseverler Gündeme bakıyoruz günün gazetelerinin sayfalarını çeviriyoruz Bu arada sizin e, vizyonda olan Hayalet Dayı filminin oyuncularından biriyle Röportajınız vardı bugünkü programda. Onu ilerleyen evet bir tip alacağız ya Hı. Bugün bugün olacak o evet, e, Valla heyecan içinde bekliyoruz şey Ben burası sinemaya işte ya, e, Servet abi Neydi e, <gülüyor> Settar Bey mi? Settar Bey. Settar oyuncu Settar Bey burada olacak. Settar tanımıyorum. O gelmesi hemen böyle. Yok gelir ya gelir. Başka kesin. oyuncusu var mı filmin? Var var. Var Okan var. İki, Ozan, üç... Ozan Ozan Okan var. Ozan var Ozan. Ozan Ozan değil mi? Yanlış mı söyledim ya? Sen mi ayarladın konukları Fahir? Konukları ben ayarladım. <gülüyor> Ozan Ozan'ı arayacağım. Ya, ya, çok kimse seni kırmadı ama ne konuşulduğunu <gülüyor> da anlamadı. Anladım kadar. Ozan Bey? Evet. Benim adım o <gülüyor> Çok konuk var. Çok Çünkü konuk var ya. Çünkü pek çok... çok kişi rol almış. Rol. Bir kişi, iki kişi. Ee, onlardan biri daha... E... Olabilir yani. Bir ya da birkaçı. Bir diyor. ya da birkaçı. Ay, çok heyecanlı. Silama severler, radyo başına diyoruz. Aman diyoruz, dikkat diyoruz. Bir kopek kadar değerimiz yok. Bir <gülüyor> kopek kadar olamadık. Bir kopek kadar <gülüyor> değerimizin olmadığını hangi haberle... işte <gülüyor> Serveti babadan kalma bir takım köpeklerden bahsedeceğiz. Bazı hayvanlar birçoğumuzun hayal edemeyeceği kadar servete sahipler. Efendim kim bu parayı? Üç e... kişiler mi bu köpekler? Valla üç, ki... üç dört tanesi var ben sana söyleyeyim. Bir kısmı miras yoluyla edinmiş bir kısmı alın teriyle bir kısmı helal para diyerek geçiyor. Mesela Gunter 4 var. Gunter 3'ün oğlu oluyor. Ee, Gunter 4'ün serveti 924 milyon lira diyebiliriz kaba bir hesapla vay be ee, vay. E sadece servip... vay be demek biraz yetersiz oldu mi? vay, ben, <gülüyor> 9 yani... milyon olsaydı vay be derdik de 924 milyon 28 e, e, 4 milyon. kuşak neslini sürdürmüş <gülüyor> evet. günterin dedesinin babası 4 e... kuşak dedin 20-30 yıl ya köpekte Yok, dört ne kadar kuşak değil ya. şöyle Oktaycım değil söyleyeyim ee, günter 1, günter 2, günter 3, günter 4 diye olduğunu düşünüyorsun <gülüyor> ama esas serbest sahibi günter 3 ee, ona da kimden kalıyor. Ee, Gunther 3'ün sahibi Avusturya Kontesi Carlotta. E, Lievenstein 1992'de roketlediğinde servetini köpeğine bırakmıştı. Günter 3 ölünce Günter para. Günter 1, para. Günter 2 onu şey yapmıştır. Faruk. Onlar da nasiplenmişler Ona, ya. Onu hesaplamışlardır. Yatırım yapmışlardır çocuğa. E, Valla güzel yatırım yapmışlar. Günter öyle sevecen ol böyle. Ha. Gözün ise böyle böyle bak. Başını eğerek bak. Böyle. Git bak. arada ayaklarını falan yala diye. Günter 3 ölünce para otomatikman kime kaldı? Günter 4'e. Günter 4'e. Evet. Nerede şu anda ikamet ediyor Günter 4? Onu açıklayamıyoruz. Yapla ya falan geziyor. Söyleyemiyor muyuz? 6-7 tane doğurmuyorlar mı köpekler? Bir bunlar tane boğduruyorlar o... mı bu? Zengin köpeklerde kardeş boğdurma mı? İlk, mı? Erkek, erkek, erkek. İlk mi koyuyor. Hep ilk erkek, ilk erkek. Tek oluyor. erkeğim yoksa. Tek erkek. Tek erkek, tek erkek ilk erkek tek erkek. Ne dersen aynısını erkek. söylüyor galiba. <gülüyor> evet. <gülüyor> bir çaresizce şiş bana şiş baktın ama kalıyor? ben de sana bir şey diyemedim. Mikrofonu şöyle kafanın kenarına alıp bana baktın ama bir şey diyemiyorum. Çaput var çaput, çaput ünlü madenci Karl Lagerfeld'in bu ee, hayatta değil miydi oğlum? Evet öyle 82 yaşında. Bırak abi hayattayken. Ben gözlüğününe bırakır diye düşünüyordum. O adam diye mi şey Gözlükler takandı. büyük olan mı? Evet. Evet. Müzik <gülüyor> tutsun, gözlükler büyük. Gözlükler büyük ama serveti bak Ege'nin tam serveti serveti demeyeyim ya. Geçen sene sırf reklamlardan 8,5 milyon lira kazandı. Köpek. Kopek. Ko kopek. Vallahi öyle kopa köpek değil bu kedi ya. Ha, kedi mi? Tabii tabii. Çaput. Ha, çaput şimdi, dediğimiz şimdi kedi. Oturdu. Ondan sonra Olivia Benson, Amerikalı şarkıcı Taylor Swift'in kedisi Olivia Benson'da rol aldığı reklamlardan. Abi isim Soyat mı var kedide? Aynen abi. Daha güzelmiş. 268 milyon lira kazanmış. Allah Güzel. bereket versin demiş efendim. Huysuz Kedi diye bir başka bir kedimiz var o da servetini alın teriyle kazananlardan Twitter'da 280 bin Instagram'da 662 bin takipçisi olan Huysuz Kedi bugüne kadar 268.6 milyon lira kazandı. Aşağıdan. Bunlar hep titlekten atılgana dönen kediler değil mi? Valla o şekil bir şekil bu şekil yani anlamadım. Senin kaç takipçin var ya eğer takipçi bir başına bu kadar düşüyorsa bize de 3-5 bir şey Takipçiden düşmesi lazım. Takipçiden değil abi başka bunun bağlantıları var bir bunun şey var. Bunu demek ki evet ya. Hayret bir şey arkadaş böyle bir ne oluyor şey Ne oluyor bunların parasını sahiplerin? Ben şimdi bu parayı alayım sen bunu yutarsın. Onu, onun bunları... yerine şey yapılıyor. ne velayet. Sırf ıslak mama bunlar. Tabii canım kurumama ne ya? Çok affedersin ya o kadar servetim var. Ne kurumaması ya? Bak, kurumamayı Servet, bazen fiyat. böyle bir... Kurumamayı getirmiş Taylor yiydi. Swift almış kafasına fırlatmış Taylor Swift. Kimin var çekil karşımdan. Benim var. bildiğim Olivia Taylor Swift'e yemek getiriyordur. Swift... Olivia neydi? Olivia, Ki dinledi? Olivia, Olivia Newton-John. Ee, bir dakika Olivia Benson. <gülüyor> Teşekkür ederiz. O getiriyordur. E, getirsin canım. Taylor Swift'in yedi ne zaten ya? ya. Hakikaten Ne yiyebilir yani? Valla hakikaten Olivia daha çok yiyor Taylor Swift, Bir damlacık kızcağız yani. Taylor Swift, Swift dedik de yani onda herhalde bir Taylor Swift adı geçen herkesin şarkısı çalacak gibi. Gerek yok herhalde ya Taylor Swift. Yok. Bence de gerek Şu yok. Şu an dinleyicilerimiz arasında ah, bir Taylor Ay. patlatsa diyen <gülüyor> var mıdır? Varsa da... <gülüyor> kendi bilgisayarlarından hususi bilgisayarlarından istedikleri kadar dinleyebilirler. Evet. Ha. Amerika'da buyurun Feybe. Vestafla ha dedim ha, yani. Ha dediniz. Ha yani Oktay sen ne diyorsun? Köpeğe mimar, miras kalınca ne oluyor? Aristo kedilerden bildiğimiz kadarıyla sıkıntı oluyor yani. Boğulmaya çalışıyorlar, bir şey yapmaya çalışıyorlar. Ne de ya? Ne diyorsun Ege? Kim boğulmaya çalışıyor? Nasıl ya? O servet sahibi <gülüyor> uşak. Uşak mı? Öyle bir şey yok ya. Öyle mi Ben kaç defa seyrettim o filmi ya. Eminim ben bundan. Yani. Hangi filmi? Garfield mi seyrettin? Hayır, Aristokediler. Aristo ben bilmiyorum. Aristo Cats diye geçer. Ben Thunder Keds'i biliyorum zamanında. O kadar. Ya böyle bir tane... Thunder, Thunder, Thunder Kontes var o mirasını kedilere bırakacağını söylüyor da... ...uşağı beklenti içinde hiçbir şey almayacağını öğrenince... ...boğmaya karar veriyor kedileri. Hiç bunu gazetelerden de mi okumadınız, takip etmediniz? Vallahi etmedim ben ya. Ben kitabında okumuştum. Herkes olmak isteyen ee, bir kedi diye şarkısı var ya. Mesela Oktay bir kit kitap yazsaydı ben okurdum. Ama şimdi bunun kitabı yazılmış başka birisi yazılmış. O Oktay okumuş. En fazla özet geçebilir bana yani onu söyleyeyim sana. Özetini istersen özetini şey yapabilirim. Özetini sana. bu da geçti bütün her şeyi söyledi ya işte kediye bırakıyormuştu ondan sonra evet, uçağı kondu. Bu... Bir boğup olmadığını söylemedi. Ege tamam, boğmaya diyorum. Boğmaya çalışıyor da olmuyor işte. Ama başarısız. bütün hafta sonu zaten sonra sokak kedisi onu boğdurma bunu boğdurma şeylerini haberlerini dinleyerek geçirdik. Nasıl ya? Kim kim Aman boğdurmuş işte, ya? Osmanlı'da işte falan filan bu fetihler konuşulur. Fetishannine gölge düşürülür. Evet, fetishannine falanlar filanlar adlı eserimizde. Hmm. Sen söyle, okta Söyleyeyim, Amerika'da e, bir e, hesap e, bugünkü Ama ne hesap? konumuz ne kadar tutmuş? 93 dolarlık bir hesap. İyi. Kaç kişi? Ee, abi, kaç kişi bakayım? Üç, üç kişi. Üç kişi. Üç kişi. Neymişler abi? 3 ee, hamburger. Laura Hanım hizmet etmiş. E, servis yapmış daha doğrusu. Ondan sonra e, 93 dolara ne kadar bahşiş verilmiş olabilir? Gıcıklık olarak mı yoksa şey olarak mı? Mesela 93 dolara gıcıklık yapılacaksa 1 dolar verilebilir. Mesela gıcıklık yapacaksa 20 dolar falan ver. Yani Amerika'da şey oluyor ya e, altında tip 2 nokta üste bir çizgi oluyor. Onu evet. sen dolduruyorsun. Tamam. Ona göre çekiyorlar ya senin kartından. Ha, o Ne mi? kadar yazılmış tabii öyle. Yanlışlıkla mı yazılmış bu? Yo baya şey yani. Yazılmış. Bayağı uzun uzun yazmış. Uzun uzun yazdığına göre bol sıfırlı bir rakamdan bahsediyoruz. O 2000 konu. dolar şey verilmiş. 2000 dolar baş baş verilmiş. Ne olmuş peki? Niye? Servisi çok, nasıl yapmışlar? Çok çok seviyor. Çok sevdim demiş. E, restoranda çalışan garsonun e, adisyonun fotoğrafını da çekip e, internete koymasıyla olaylar... E, olaylar büyüdü. Ve kontrol büyüyormuş. edilmez bir hale gelmiş. Bugünü hiçbir zaman unutmayacağım demiş. Asla biz de unutmayacağız. Ve şimdi o anlara bakıyoruz. Bu arada işte bu Aristocats'tan esinlenerek yazılmış bir şarkı var. Madem Aristocats'tan sonra bunu çalalım dedik. Sevgili dinleyiciler, The Cure, Love Cats, 103.1 Radio Today. Yeah. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo tülesiniz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Gündemdeki, vizyondaki hayalet dayı filminin oyuncularıyla röportajı. Ee, biraz sonra, sonra. reklamlardan biraz sonra, sonra. O konuklarımız yoldaymış çünkü. Ee, nokta noktadan dans show no da, da da da da dans şovmuş sadece dans şov mu? Hayır. Nokta noktadan Noktadan, dans... e, nokta noktadan dans show Tolga bence, Han'dan dans show mu? bence nokta nokta da da da da, da, da dans şov. Ha iki tane mi şeyde var? Yani nasıl Mizah Şov? Mimimim Mizah Şov. Oktay Demirci Şov. O, -o Oktay Demirci Şov. A -a Ahmet Sağlam Şov gibi. Anladım. Pek çok örnekte pekiştirdim. Buna itiraz edecek durumda değiliz. Değiliz, evet. Kimden dans show gelmiş olabilir nokta nokta? Tekrar söylüyorum. Arkadaşlarıyla Sentrope tatiline çıktı. Aa Sentrope tatiline çıktı. Ronaldo. Geçen gün bir yatta deniz güneş keyfi yapan nokta nokta. Bir ara coşup dans etmeye başlayınca onlar böyle böyle yansıtıyoruz ve izliyoruz. İzliyoruz hep birlikte. <gülüyor> evet. genç görüntülermiş evet. Ronaldo olduğunu anladınız herhalde görüntülerden. Tabii ki. Dedim ya ben Ronaldo diye. Seyrettim çünkü. Seyretti mi? Evet. Ronaldo'nun en güzel fotoğraflarını sarı seyrettim. Sarı kanattan sonra sarı maya. Sarı kanat ünvanına aday gibi çünkü Ronaldo. Ege. Vallahi o ünvanı kimseye kaptırmam. Lütfen sahip, sahip çık. çık. Vallahi sahip çık. Ronaldo'ya, Ronaldinho'ya bile kaptırmam. Vallahi ben de bu sene şeye çok özendim. Galiba yapacağım. Armani'ye özendim. Çok özür dilerim. Bay Armani'den bahsediyorum. Marka olarak değil. Bay Armani Giorgio Armani Giorgio Armani ne, Nesine özendin? Beyaz silip mayosu Beyaz silip mayosu Ne kadar güzel Yolun Yanık tene Yanık tene Beyaz silip mayo Yemin ediyorum Şey gibi esersin Fırtına gibi esersin Bay şöyle söyleyeyim Denizde fırtına olur Bir fırtına da sen koparırsın Bulaman Nasıl bulaman? Beyaz silip mayoyu bulamazsın En fazla silip donu Su geçirmez özellikle Taşlandırman gerek Ya bir şey söyleyeceğim Sen bir şey almadın mı? Ne? Ne? dikiş makinesi Maya kumaşıyla aa evet <gülüyor> yani Niye gecim... hiç aklıma gelmedi ya ee... bol bol ben sana söyleyeyim rengarenk pembe, moru, fuşyası nereden alacağız onu şeyden kumaşta kumaş bazı. Bursa, Bursa kumaşa kumaş geleceğiz evet mayoluk Bursa Bursa Bursa kumaşı kumaş kumaş orası Mayol... kumaş pazarı kumaşta lider marka burası kumaş pazarı mayolukta merkeze oradan git bak Yalnız şeyi biraz dikmek zor olabilir. Ne? Ağını Pen mı? penye mi oluyor? Ne penyesi ya? Ne olur? Mayo, şey mayo kumaşı. Mayo kumaşı ne Marcus. yani işte? Lateks bir La kumaş La alacağız. La. La, Lareks. Lareks Lareks mi? Likle, likra. Likra ha. Larex ahşaptı o zor olur dikmesi. <gülüyor> <gülüyor> bana da yani. Aslında A kısmında lerek güzel olabilir. Ya da çam yapacaksın A kısmını. Onu Mete'ye söyleriz, Mete halleder ya lerek <gülüyor> deyince Ama o çatlama patlama yapıyor. Islanır evet Islanırsa yapar, oynar. Ne kadar şey yapar? Yaşayan, yaşayan, şeyler bunda. Yapar mı Ege? Yapar. yapar. Vallahi bence yürüyorum. Bence Didem de yapar. Sen aslında okta yemin ediyorum, eğer yaparsan helal olsun diyeceğim. Ne abi? Boynundan mı? Yok, boyundan bağlı silip mayo mayo mayokini gibi mi? Evet boyundan bağlı. Ama göğüs kısımları açık mı? Ya canım göğüs uçlarını kapatacak şekilde onun şeyleri. Kapatsan da biliyorsunuz. Mi? <gülüyor> Bilmez miyiz Oktay Bey maşallah. <gülüyor> Çelik memeler diye geçme. <gülüyor> Oktay Bey çelikmemeler.com adlı internet sitesinden tut fotoğraflarınızı. Ben bu hafta öyle başlayacaktım. Çelik memeler, kadife memeler ve keçi memeler <gülüyor> diye bir üçlü olarak diyecektim. Ben niye kadife oldum ya? <gülüyor> Ne diyorsun ya sen Kaslı iş... memeler mi İsterseniz diyorsun? bu konuyu kapatalım Evet ya, ya meme evet. meme konuşmayalım 9.37 meme. itibaren meme meme Burcu, meme meme meme Burcu Hanım demiş ki müdürlük için aday çıkmadıysa Ben olabilirim işbaşı saat 8 Yoksa maaşlarınızdan keserim demiş Olurum canım işbaşı programımız 7'de başlıyor işte Burcu Hanım, Burcu ha, hanım Gevşek hanım, bir, bir müdür anladım Gevşek kadın. bir müdür ne demek ya Gevşek kafedersin gibi bir şey <gülüyor> Gevşek affedersin <gülüyor> Gevşek müdür e, Burcu Hanım bir şey yapalım o zaman Burcu hanım, işe insan müdürünü nasıl işe alır ya başına adam alıyorsun böyle bir şey ee, olabilir ee, mi akideş. Madem öyle işte böyle ee, biliyorsunuz Uyuhu biliyorsunuz. biliyorsunuz Kızılderilere haber vereceğim bu espriden sonra. <gülüyor> bir gitti geldi ya. Gitti evet gel. gitti geldi gitti. bir fiyaskoydu galiba. Ne fiyaskoydu ya sesi bile kısıldı satıştı. adamın ya. Ha. Ne bile böyle satışı niye galiba. geldi o zaman bir tekrar? Bir rahatsızlık da. geçirdim efendim demişti gitmişti. Bir kön de. kön öksürüyormuş ya. Kime Geri geldi. Kime gidecek? Mehmet Öz'e gitmiş. Mehmet Öze gideceksin gider gitmiş. Kulak burun boğazcı mı? Gider git. Her şeyden anlıyor değil mi Öz? Mehmet Öz tabii, tabii ya. Bütün arkaya bütün uzmanlıkları dizmiş. Neyin Mehmet Öz'ün uzmanlığı ya? Nörolojiden tut, kardiyodan çık, kalp, kalp. kalbe gir, affedersin ee, derma Doğan çık. Derma. <gülüyor> derma. Dermo. Ee, çok yakın dostlarımdan biri demiş Mehmet Öz. Ee, ondan sonra cumartesi e, annesi babası da geldi zaten e, buradayken ben demiş. <gülüyor> e, ama demiş şey parasını ödemedim. Muayene parasını ödemedim demiş Amerika'da Ödeyemedim mi ödemedim mi? Ödemedim demiş Ödemedi Ödemedim demiş hala e, borcum var demiş Onu, onu ne yapacağımı lazım. demiş Yalnız, Yalnız Mehmet Seçen Öz alacağı zaman. için gerekirse Kurt adam olur onu da baştan uyarayım Hugh Jackman Öyle e, Hugh Jackman'la e, Danslarla falanla Hadi bakalım Hugh'cum bir oyna da Keyfimiz yerine gelsin diye Valla muayenehanede sabahtan akşama oynatır Hugh Jackman'ı Ne yapmış güzel geçmiş bir gecesi And I with Hugh Valla ondan bir şey yok ya bilmiyorum giden ondan var mı? Ondan bir haber yok giden bizim öyle bizim arkadaşlarımız gidemediler ya bilet bulamamışlar yoksa kesin giderlerdi. Hmm, kibar ve esprili bir adam diye söylemiş İzlet Çapa. İzlet Çapa kim İzle için? Çapa yüce Ay, yüce mi? Kiba, evet. Kibar ve ne adam? Kibar ve esprili bir He, adam. Huysuz ve tatlı kadından sonra kibar ve esprili adam. Huysuz ve tatlı kadından. Yalnız menajeri tam kibar bir Kibar ve esprili adam. Neymiş menajeri? <Gülüyor> menajeri na, biraz yormuş. Ee, menajeri Mişak. Evet bunları isterseniz mutfakta da ben anlatabilirim size. Doktor çok seviniriz çünkü güzel bir şarkıyla Bir de ilerleyen dakikalarda şey olacak re reklamlardan hemen sonra ha, Hayalet Dayı ha, e, şey filminin işte, yönetmeni, yapımcısı, oyuncuları e, ve set ekibiyle full artı, e, burada Full oldukaz. artı full artı full artı full kadro. Radyo Türesiniz Modern Sabahları son dakikaları sevgili sanatseverler Macera dolu bir haftaya başladığımızı bir kez hatırlatalım sizlere Pazartesi sabahından belli oldu haftanın nasıl olacağı hı hı hı. Evet Pırıl pırıl evet. bir güneş var Onu Hayalet... müjdeleyelim bu hafta çok kötü olacağı söyleniyordu ama e, Güzel başladık Güzel başladık kötü bitireceğiz o konuda rahat olabilirsin Öyle e, Sen rahat ol hiç takma kafana böyle şeyleri Kişisel mı Hiç kişisel alma kişisel Sanki değil, inadına değil. oluyormuş gibi geliyor bana zıttına ama Zıttına yapıyorlar senin zıttına zıttına zıttına yapıyorlar. Özellikle yapıyorlar. Ee, Hayalet Dayı filmine çok güzel bir bağlantı attın. Ee, i̇stersen hemen zıttına diyerek değil mi? Zıttına diyerek. Evet. Serkan Hayal... Altun yine Ali Organcıoğlu projesi. Projesi. Ee, Ozan Özcan'ı tanıyoruz. Biliyoruz. Ee, Ankara'dan. Evet. Bunu bu ve daha pek çok e, tanıdığımız sanatçı. ben. Evet. Onun Konukları... Nerede bıraktım Konuklar... şu an. Ee, yok şey oldu. Ee, konuklardan geliyoruz dediler geleceğiz dediler. Topliye girememişler. Kapıda sticker sormuşlar falan filan. Evet. Kapıyı arar mısınız dediler. Aradık açmadılar. Hocam kimliklerini almamız lazım yani. yani. Yok hiç, yapacağız. Peki filmde oynayan başka birisi vardır acaba? Başka bir Caner Özyurt'tu. Eee hep film, filmde oynayanlardan biri biliyorsun. O, Sevgili Caner belki. O da yolda. Telefon bağlantısı e, telefonla çek yapmaymış. Ulaşılamıyor diyor. 3G Sen, bağlantısı kullanmamış. Filmde başrol oynayan var mı tanıdığınız? Yok. Baş... Kan Sezyum var. Kan, kan Sezyum var. E, kan evet. Sezyum <gülüyor> ulaşamadık. Erol, Büyükburç, Erol Büyükburç, var. Büyükburç var. Erol Büyükburç var. Erol Büyükburç'a açmıyor. Ulaşamadık. Ulaşamadık ona. E, şey Belki başka var, bir tanıdık ha? olabilir. <gülüyor> e, Kim olabilir ya? Kim olabilir başka? Bak bakalım e, ya kadroya iyice. Kadroyu bir bakıyorum. kız J's vardı. O kız J'sin adı neydi? E, e, e. Ona ulaşamadık. Ona da kız ulaşamadık. İsterseniz şöyle yapın. IMDB'ye bakın orada. IMDB'de e, fi, oyuncular falan var. Ortaya yani... bir girsene İmedebey'e, 29 Mayıs'a ertelendi biliyorsunuz. Evet. Evet. Daha erken girecekti ama. Bunun İngilizce adı ne? Ghost Uncle mı? Hı -hı. Evet. Ne ya hakikaten. Ne bileyim ben. İngiltere'de sen ki. Ne demek İngiltere'de oynasa bu? Belki de Anadolu sesine boşuna mı gönderdik? Bu Belki de Shanghai Bonita diye oynamıştır. <gülüyor> çünkü daha önce burada öyle bir şey oynamamış. Yok canım şeydir kesin. Showshank Redemption. Yani Hayalet Dede. <gülüyor> ee, ve e, bir de egemen egemen egemen değildir ya egemen kaya diyor bir var egemen. yanlış egemen. yazmışlar bir ege, ege olmasın bakayım Aa, ege evet ege kaya ege kaya can can evet evet ege. merhaba evet e, hoş geldiniz egemen Aa, kaya egemen kaya can, can. merhaba e, sinema bir tutku ama esas hayalin bir müzikalde yani, bir hemen mi söyledim pardon. şimdi komedi dalında bir sorsaydım istersin sorayım ben hazırım hazırım hazırım bari vaktimiz de azaldı azaldı önce. ben hızlıca soruyorum sonuçta setti çok keyifli dakikalar mı yaşadın Ege Kayacan hazır cevaplarıyla <gülüyor> e, ünlüdür ama bu kadar e, da değil tamam, yani, her şey hazır her şey ayarlandı keyifli bir set ortamı mıydı da <gülüyor> duru bu arada Ülkü kadın, Durum kadın oyuncu durumu işte müzikal duruyu biliyoruz e, müzikal dediniz Ege Bey. ya vaktimiz de kalmadı benim çok tabi söyleyeceğim. bir şey soracağım yani bu bir komedi ee, ne diyorsun dram mı? Dram mı? <gülüyor> Şöyle e... drama drama bakışında yani Aslında komedi hakikaten... çünkü artık komedi filmlerinin unutulmaz oyuncusu mu olmayı istersiniz yoksa dram, dram. filmlerinin unutulmaz artık, yönetmeni mi? Artık dram filmleriyle e, gündeme gelmek istiyorum mu? <gülüyor> Sen şeyden bahsetsene... Ben her ya, gün bu filmin, bu filmin en önemli tarafı o yani senaryo yazılırken <gülüyor> e, işte cast yapılırken e, bütün senaryo aslında o kafadaki oyuncular düşünülerek yazılmış. yazılmış o yazılmış, o yazılmış, yazılmış Sektar mı Sektar Tanrı Ölen'in işte, e, Hayalet Dayı'nın şeyleri yazılırken ee, tamamen Settar Tanrı'nın Peki Mustafa Sokan'ın Sokan, sokan Üçün... emlak e, tiplemesi de egemen arkadaşımıza mı yazın? Dur, yavaş yavaş yapalım. Mesela onun M konuşmaları yazılırken öyle işte Caner'in konuşmaları Bip yazılırken öyle. M Gast e, tamamen buna göre yapılmış. Siz onu hissettiniz mi oynarken? Yok hani hissetmedim. Çünkü ee, aynı <gülüyor> pardon hissettim Allah kahretsin. Ya daha ilk defa konuk oluyorum da oyuncu olarak. Sneech filmi için derler ki Brad Pitt sonradan dahil edilmiş ve sonrasında öyle bir karakter olmamasına rağmen. Vallahi hepsi değerli oyuncular hiçbir oyuncu arkadaşıma ben buradan sataşmak istemiyorum. Brad sevgili Brad de işini iyi yapan oyunculardan. Mu. Evet. <gülüyor> i̇lk defa oyuncu olarak konuk oluyorum da o yüzden. O yüzden bir tereddüt Hı -hı. var. Tereddüt. Ha, Her öyle. sorunun soruna mı e, eki getiriyorsun? M mu mu. Ee, bir de Amel al konusu var ona ne diyeceksiniz Egeve? son olarak ee, O konuyu ne? biz konu başlıyor olarak size verip sizin yorum yapmanızı istedik. Eriye'yi birden yüklenince herkes Amel Ammuliddin olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Hmm, evet. İzleme fırsatın oldu mu filmi? İzleme fırsatım olmadı. Ne galaya gittim. Galasına ya, hafta da, da Evet, hafta Sen nasıl oyuncusun? Gidemedim. Bağarmadılar Çağlar... mı seni Ege? Çağırdılar da ben gidemedim ona. Dükkandaydım o gece. Peki şimdi. bir şey soracağım. Mesela uçak bileti falan da mı çağırdılar yoksa uçak atla gelmiyor. Uçak biletini veriyorlardı. Körü koca uçak biletinizi vereyim dedi. O zamanlar Sen tabii kış parayı Ben ben bunun parasını verin biz kendi imkanlarımıza gelin dedim. Orada bir e, zaten kariyerime bir dam. buldum. Peki setten, set, setten hiç anınız var mı? Bir masa hadisesi ben biliyorum çekme unutulan senin yüzünden çünkü senin evet, pek çok doğru. titrim var. Sarı kanatlı diye geçersin. Teflon İge Kayacan diye geçersin. Egemen diye geçersin. Bunlar hep filmlerde can alırdım Bir tanesi de başına gelenleri hak eden adam diye geçersin. Evet. İstanbul'a da gittin. Çekimler sırasında ortalığı bir karıştıra yazdın. Evet, evet, Bildiğim esnasında. kadarıyla. Var mı böyle küçük anılarınız? Var mı Ege? Son olarak Bal gibi bir tane. insansınız. Ondan bahseder misiniz? <gülüyor> Film Bir de biraz yorgun görüktünüz gözüme. Biraz dinlenseniz diyorum. Bunlar da çanak sorulardan. E, öncelikle milletimiz şeyler. için oyunculuk yapıyoruz. Bu yorgunluk unutulur gider. E, yeter ki milletimiz oh! seyredersin. Oh! Bu filmi e, çekemeyen Almanya'da otursa sinemada film nasıl izle, seyrediliyor görsün öğrensin. Hakikaten bir masada bir şey unutmuştun. Ya sen, işte filmde ya? Bir, bir miktar para vardı da. Ne kadar e, ne e, oldu? 3 bin lira. 3 bin lirayı Ne arıyor 3000 lira emlakçıda ya? Emlakçı öyle veriyorlardı. Ben de o parayı çekmeceye koydum. Sonra da o dekorla beraber gitti. Dekor dediğine. Filmin ne? bütçesine en büyük darbeyi ben indirmiş oldum. Büyük bir bütçeli bir hakikaten film anladığımız Dev bütçe. Sen 3000 lira aldın mı sorumun cevabını ben cevap mı? Sen evet. almış olabilir misin diyor yani. Evet. Ben yani sonuçta kendi hakkım diye düşünüyorum. Mesela bir oyuncu filmde yemek yerken yemiş oluyor mu o parayı şeyi? Yemeği. Yemeği dekoru yemiş oluyor dekoru yemiş oluyor ya ben de parayı yemişten yumuştum. otomatikman ben dekor, dekor yemiş doğru doğru evet ee... dekor değil yürek yiyerek ben ee, kamera karşısında geçtim <gülüyor> evet. İngilizcesi geldi Serdar Bey'den neymiş that kind of uncle yani Öyle mi? dayının böylesi <gülüyor> <gülüyor> Güzel demiş. Ha. Beni yerin konuk alır mısın? Ben oyuncu olarak konuk olmaya çok şey değilim. Aldık. Ege sen farkında değilsin ama seni aldık işte soruyoruz abi. Anılarını soruyoruz. bir şey falan söylemedin. Nasıl söyleyeyim? baştan ya. Çok eğlendik falan demedin. Söyledim, söyledim o bir... daha en başta en büyük hayalim en büyük hayalim müzikal çalış, dedim. Çalışır gibi olma. Hayır, içler, büyük şey. parlak gibi. ışıkların burada sonuna geldik. Olmadı, çok Haftaya yine bilimlerle, vizyondakilerle tekrar bir görüşeceğiz. Ki sesse bir dostluk var mıydı? söyledim işte anın var mı diye soruyorum sana. Para diyorsun. Parayı Bazıları ne yapıyorsun? Sen ondan söylüyorum ben. Anılar. ve siyah beyaz ne? perler. hiç çalışır gibi olma. neler neler. Hepsi haftaya vizyonda. Hoşça kalın. Zaten vizyonda. Onu şey, <gülüyor> onun... Yani hiç <gülüyor> şey yapamıyorsun ya. Hadi vallahi ben yarın şey gibi Ey, yapacağım. Ya, yaptık. Aynı aynı... yalvar yakar adam konut mu getirtir kendini Conan ya? o O'Brien'a çıkıyor ya adam. Yani hazır böyle bir esprisi var. Ondan sonra filmden bir sahne. Evet. Onun gibi çalışıp geleceğim. Söz buçuk dakikada şey yaparız. Şimdi bu oyuncuya sorulmaz ama kaç sahnem var zaten senin? Filmde benim e, pek çok sahnelerim var. İki değil mi? İkiden fazla da olabilir. 3 olabilir yani. yani. Hepsi sahnelerden mu? bahsediyoruz. Ee, şöyle de... Sokan Emlak. Sokan Emlak. Hakikaten keyifli bir, e, Ne keyifli bir Ne sokandı? Mustafa Sokan ha, Mustafa emlak. Sokan. Ha, ya O zaman şey mi yarın hadi ben bir... O zaman Başka sen... bir köşe yapın Modern sabahlar olarak değil de sanattan bir yaprak ya yaptık, falan Büyükşehir Parlak Işıklar diye yaptım ben az ben önce Tam yarın başka bir şey Oktay Demirci de Hayır siyah beyaz perdeler Oktay Heh, Siyah beyaz perdeleri konuk olsam zaten o, Her sene 2 Haziran'da yapılmıyor mu? o program Ama ben bu, bu yani 29 zundan beri hazırlandığım Bütün soruları sordum Şimdi tekrar mı aynı soruları soracağım yani biraz Başka daha... sorular başka bir format O zaman sen bize sorular. soru gönder Ege. Öyle ben hazır soru söylemem. Hazır e soru Ne yapacağız? Ama bakınca bal gibi insansınız gibi bir soru sorarsınız ona cevap Aa, O veriyorum. zaman çanak soruları alalım sen. Bal gibi bir insandırımdır. Çanak soruları alalım yarın. Çanak sorular. Tamam Keyif... mı? Set keyifli miydi? En büyük hayaliniz müzikal. Hayır set keyifliydi mi? Değil mi? Bir <gülüyor> soru bu Çanak sorular formatı. Tamam mi? onu sor. En büyük hayaliniz müzikal miydi? En büyük mi? hayaliniz müzikaldi. Müzikal, müzikal size çok yakışır. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Onu sor. Ve sen Ondan hepsine di. projeler di diye cevap vereceksin. Di diye cevap vereceksin. Arka arkaya di di di di deyince. Reklam aldı şu anda programıma. Reklam aldı da. Reklam daha parasını vermedikleri için seslendiremedim. Hı, marka veremiyoruz Tamam onu abi, öyle yapalım. Abi yani. öyle bir yapalım. Ama hiç ya. bugün çok yani yapış çok yapış, evet, ya. Sonuçta hani yapış yapışsın oyunculuk ya. Oyunculuk bir yolculuk olduğu için şey oldu. Çok kötüydü ama bu. Ya. Yani adamı oyuncu olarak alıyoruz. Teflon falan değil bu. Bunun dibi tutuyor sürekli her şey yapışıyor Başına ya. Koşuna gelenleri AK'den adam. Sevgi işler bu tartışmak <gülüyor> devam edeceği benzer. Yarın sabah yeniden modern sabahlarda buluşmak üzere. Bir mükemmel bir gün olacak.